Evlilik için anne-baba rızası ne kadar önemlidir? 20 yaşı 27 yaşında biriyim. Ailem bana göre değil kendilerine göre birini arıyor ee, ve bana danışmıyorlar. Bu durumda bir bayan olarak ne yapmalıyım? Hocamız ne tavsiye ederler demişler. Evet, bu evlilik konusu hassas bir konu tabii. Bir defa elektrik almak lazım. Evet. Yani Türkiye Elektrik Kurumundan mı olacak, başka yerden mi olacak bilemiyorum. Yani evleneceğiniz kişiyle bir ülfet diyoruz biz buna aslında, muhabbet, bir uyum, davranış bakımından yakınlık olmalı. Bir kız, kızımız eğer karşı tarafla iyi bir ünsiyet, ülfet kuramamışsa onu izdivarcı evliliğe zorlamak aslında çok uygun değil. Yani önce bir sevmek lazım, benimsemek, özümsemek lazım. Evet. Şimdi 27 yaşına gelmiş bir kızımız karar verirken aslında daha titiz olduğu bir dönem yaşıyor. 20'li yaşlarda 21-22 veya o civarda insanlar çabuk karar verebiliyor ama yaşınız 25'in üzerine doğru gidince karar vermekte bazen zorlanırsınız. Bu sözümüz o kızımıza ve o yaşta olanlara oluyor. O yaştaki hanımefendiler biraz daha dikkat ederler. Biraz daha seçici olmaya gayret ederler. Çok teferruat da hoş olmaz. Bu konuda anne babadan destek almak lazım. Yani anne babanız karşı tarafı tanıyor. Ahlaken, edeben, iyi olduğu, uygun olduğuna dair kanaat sahibi ve size de böyle diyorlarsa yavrularımızın ona itibar etmesinde fayda var. Yani burada şuna dikkat edelim o halde. Anne babalar evlatlarını istemedikleri kişiyle evlenme konusunda zorlamamalı. Bu tamam. Kızlarımız veya erkeklerimiz de çok seçici bir yaşa gelip, çok teferruatla meşgul olarak izdivaçtan uzak kalmamaya gayret etmeli. En güzeli anne babayla istişare ederek, onların duasını alarak, Onların bir takım telkinlerine itibar ederek bir izdivaç sağlamanın yoluna gitmeli. O zaman daha rahat olacağı kanaatındayım. Benim her zaman tavsiye ve teklif ettiğim şey talip olduğunuz kız veya oğlanın annesine çok bakın dikkat edin, babasına çok dikkat edin, aile yapısına dikkat edin, anne babanın birbiriyle münasebetine dikkat edin. Eğer uyum varsa, huzur varsa... O evlilik büyük ihtimalle iyi gider inşallah. Ancak şöyle istisna olabiliyor. Bazen anne baba mükemmel ama o yavrunun psikolojik problemleri olabiliyor. Bu da bilinemiyorsa o sonradan problem teşkil edebilir. Yoksa normal şartlarda normal yapıda bir evladın anne babasına baktığınız takdirde büyük ihtimalle oradan alacağınız güzel bir sonuç Evliliğin de güzel bir şekilde devam edeceğini gösterir. Buna da bakınız, istişarenizi yapınız. Yani bilgi almanız gereken insanlar olabilir, fikrine ihtiyaç duyduğunuz. Onlara sorun, istiharenizi yapın, yani namaz kılın. Mesela bunu 7 güne kadar çıkarabilirsiniz. Kalbinizde nasıl bir kanaat oluşuyor ona bakın bütün bu çalışmaları yaptıktan sonra anne babanız evliliğinizi teşvik ediyorsa karşı tarafta da bir ailede güzellik görmüşseniz çok fazla teferruata dalmadan evliliğe karar verin inşallah sonu iyi olacaktır.